Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünde durması. Sözünde durma, güzel huyların temelidir. Hayat onunla istikamet ve düzen bulur. O, insanlığın ölçüsü, fertler ve milletler de faziletin miyarıdır. İnsanlar ona riayet ettiklerinde mutlak saadet bulur. Vefa, vefakara karşı alemin gıptasını cilbeder. Vefa bilenin iyilik ve mürüvvete rağbetini artırır. İnsanlar arasında hakka ve doğruya saygı getirir. Vefakar milletlerin dostluğu arzu edilir. Onlarla anlaşmaya can atılır, onlara karşı verilen sözden dönülmez. İçinde yaşadığımız muzdarip asra bir göz atınız. Bu ızdırabın esaslı sebebi vefasızlık değil midir? İlk anlaşmayla bağlı olanlar birbirinden emin olmazsa, birinin diğerini muhtemel felaketten koruyacağına, korku belasından kurtaracağına, zulme uğradığı zaman karşı duracak yardımda bulunacağına nasıl inanır ve güvenir? Eğer anlaşma ve karşılıklı bağlanmalara, Büyükler büyü sallallahu aleyhi ve sellemin istediği saygı gösterilseydi, dünya hayatı, bugünkü entrika, hile, bozulmuş ahitler, çiğnenmiş komşuluk hakları derekesine düşmezdi. Eğer Müslümanlar onun açtığı çığırda yürüseler, diğerleri de onlara uysalardı, devletler arası münasebetler, sulhu güvenlik altına alan... İnsafı elden bırakmayan, insanların tabii haklarını ebedileştiren en sağlam temeller üzerine kurulmuş olurdu. Hudeybiye anlaşmasından bir yıl önce Kureyş Bedevilerinden ve muhtelif kabilelerden topladığı büyük kuvvetlerle Medine'yi kuşatmıştı. Beni Kureza Yahudileri Resul-ü Ekrem ile aralarındaki anlaşmayı bozmuşlar, bu sebeple müminler önemli bir sarsıntı geçirmişler ve üzülmüşlerdi. Fakat Allah, kulu sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti, ordusunu manevi erlerle takviye etti ve müşriklerin kalbine korku saldı. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kumandasında İslam ordusu Mekke'ye doğru hareket etmiş... Hudeybiye'de konaklamıştı. Kureyş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme elçi gönderdi. Bu elçi, Sakifeli Mesud oğlu Urve'ydi. Elçi, avdetinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ordusunu şu sözlerle anlattı. Vallahi ben, kendi saltanat merkezlerinde İran kisrasını, Bizans kralını ve Habeş Necashi'sini görmüştüm. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabı arasındaki yerine ve durumuna benzer durumda bir melik görmedim demişti. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mühim bir kuvvet ve harp gücüne sahip olduğu halde muharebe etmek arzusunda olmadığını ilan ediyor. Kureyş bugün ''Bana karşılıklı yardım ve iyilik yolunda ne kadar güç tekliflerde bulunursa bulunsun, kabul edeceğim.'' diyordu. Kureyş tarafından sulh için gelen siyasi heyetin başında Amr oğlu Süheyl vardı. O sene Mekke'yi ziyaret etmeden dönmeleri arzu ediliyordu. Hele bu Sulh'un şartlarından biri vardı ki dış görünüşü bakımından tamamen aleyhdeydi. Kureyşten Müslüman olup velisinin izni olmadan iltica edenleri Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iade edecek müslümanlardan Kureyş'e iltihak edenlerse geri verilmeyecekti. Bu şart Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını heyecana sevk etmişti. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu an bir Hazreti Ebubekir'e bir efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve şöyle diyordu. Müslümanlar biz değil miyiz? Müşrikler onlar değil midir? Sen Allah'ın resulü değil misin? Neden dinimizi aşağı düşürüyoruz? Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemse ben Allah'ın kulu ve resulüyüm. Onun emrine karşı duramam ve o beni ebediyen koruyacaktır buyurdu. Hz. Ebu Bikir radıyallahu anh da, Ben onun Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederim dedi. Müslümanların bu şartı kabulleri, hikmetine akıl erdiremedikleri bir hususta, Allah ve Resulüne teslim oluşlarındandı. Bu, onların sabrını denemek için büyük bir imtihandı. Onlar bu hengamede, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Amr oğlu Süheyl'le yazıya geçmemiş sulhun müzakeresini bitirmek üzereyken Ebu Cendel Müslümanlara iltica etmişti. Ebu Cendel Süheyl'in oğluydu. Müşriklerin elinden bir kolayını bularak kaçmış, onlara sığınmıştı. Süheyl oğlunu görünce kalkıp yakasından tuttu ve ey Muhammed! Bu sana gelmeden biz sulhu aktif bitirmiştik dedi. Zincirlerini sürüyerek ve imdat diyerek gelen Ebu Cendelse "Ey Müslümanlar, dinime kasteden müşriklere mi iade olunuyorum?" diye bağırıyordu. Eşsiz şecâatinden bahsettiğimiz Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şu durumunu tasavvur ediniz. Mesud oğlu Urve'nin naklettiği vechile büyük bir kuvvetle Medine'den çıkmış, neredeyse en büyük ashabı söz dinlemez hale gelmişler, Kureyş büyüklerinden birinin zincirlerini sürüyerek Efendimiz'e sığınan oğlu ve nihayet yazıya geçerek yürürlüğe bile girmemiş bir anlaşmaya binaen tevilsiz ve tereddütsüz olarak Süheyle doğru söylüyorsun, anlaşma tamam diyerek ağlayan dostunu düşmanlarına iade eden büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunları düşününüz de, sonra kim isterse bana cihan tarihinde yazılmadan, yürürlüğe girmeden verilen söze riayet hususunda buna benzer bir örnek göstersin bakalım. Bu, düşmana karşı verilen söze vefanın en yüksek örneğidir. Zaten Allah, Resulünü öyle bir şeriatla göndermiştir ki bu şeriat anlaşma hakkını bizzat din hakkının üstünde tutar da Müslümanlarla aralarında anlaşma bulunan kavimden katledilen bir müşrik için diyet vaaz ederken anlaşmasız bir toplumdan bir mümin öldürülse ona tazminatla hükmetmez. Yine bunun gibi Diğer milletlerden birine mensup bir Müslümana, İslam camiasından bir Müslümanın yardım etmesini, anlaşmaya aykırı olan yardımı, aradaki anlaşmaya riayeten haram addeder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, din babında sizden yardım dilerse yardıma koşmanız gerekir, ancak aranızda anlaşma bulunan bir kavme karşı olmasın buyurulmuştur. İşte ebediyen insanlık alemine yol gösterecek ve anlaşma ve bağlanmalara karşı sonsuz bir saygıdır bu. Buraya kadar olanlar aralarında anlaşma bulunan düşmanlarına karşı vefasıdır. Şimdi de sizinle kendine karşı harp halinde ölen bir düşmanına vefasını görelim. Adı oğlu Mut'im, Kureyş kabilesinin büyüklerindendi. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, Sakif kabilesinin söz ve fiil halinde, hakaretine maruz kalarak, Taif'ten dönerken, hayatından emin olarak Mekke'ye girebilmek için, oranın başkanlarından himaye istemiş, hepsi reddetmiş, Mut'im kendi himayesinde girmesini kabul etmişti. Bundan çok sonra, Kureyş'in mağlubiyetiyle netişelenen Bedir muharebesi olduğunda, mutimde birçok Kureyş ulusuyla beraber ölüler arasında bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şairi Hasan radıyallahu an onun hakkında bir mersiye irşat ederek şöyle dedi. Ey göz! Kavmin ulusu için yaşlarını dökerek ağla, yaşlar tükenirse kan akıt. Herkesin iyilik görüp, hep iyiliğini söylediği o büyük için durmadan ağla. Eğer şeref bir kimseyi ebedileştirseydi, mutimin şerefi kendisini ebedileştirirdi. Ey mutim sen! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onlardan himaye ettin. Bu sebeple hac vazifesini ihram ve ile eda eden herkes senin kölen oldu. Maat, Katan ve cürhüme onu sorsanız şüphesiz şöyle diyecekler. O, taahhütlerini yerine getirir, komşuluk haklarına riayet eder. Dünyayı aydınlatan güneş, onun gibi büyüğün daha üzerine doğmamıştır. Şu şiir, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve dostlarına karşı savaşırken ölen bir müşrih karşı... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairi Hasan'ın mersiyesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu dinliyor ve kendi namına gösterilen vefakarlıktan memnun oluyor. Böyle bir vefa ve geniş kalplilik görülmüş müdür? İnsanlık ve mürüvvetin zirvesine çıkıyor da, harp sahnesinde kendisine karşı olan bir düşmanın insani davranışına gözyaşı döküyor. Bu, her şeyin fevkine çıkan bir vefakarlık örneğidir. Hudeybiye anlaşmasının şartları arasında, dileyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına, dileyen Kureyş tarafına geçebilir diye bir madde vardı. Huzaha kabilesi, müşriklerden ibaret olan dinlerini muhafaza ederek, resul Ecem sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına geçmişlerdi. Kureyş kabilesi anlaşmayı bozarak Huza aleyhine kendi taraflarını tutan Bekir kabilesine yardım edince Huza kabilesinden salimoğlu Amr müttefiklerinin yardımını temin ve anlaşmanın gereğini istemek üzere hareket etti. Medine mescidinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında durarak istediğini bir şiirle şöyle ifade etti. Ya Rab, Muhammed'den babalarımızın yaptığı anlaşmanın gereğini istiyorum. Muhammed, Allah seni doğruya eylesin. Bize mücehez olarak yardım et ve diğer Allah kullarını da yardıma çağır. Köpük atan deniz gibi orduyla gelsinler. Çünkü Kureyş, sözünde durmadı. Seninle yaptığı kuvvetli anlaşmayı bozdu dedi. Müslümanların müttefiklerine karşı olan bu tecavüz Mekke fettine yönelmeye sebep teşkil etti. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem derhal hazırlandı ve Mekke üzerine yürüdü. Bunlar en büyük İslam kahramanının Düşmanlarına karşı anlaşma, sözleşme ve antlaşmalarında gösterdiği vefa örnekleridir. Dostlarına karşı olan vefasına gelince kağıtlar biter fakat onu anlatmak bitmez. Zaten çocukluktan itibaren onun hayatı iyilik ve vefadan ibarettir. Ebu'l Hamza oğlu Abdullah diyor ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bir satış muamelesi yapmıştım. Kendisine biraz bekle, gelirim dedim, unutmuşum. Üç gün sonra hatırlayıp gittiğimde onu aynı yerde gördüm. Beni görünce sadece bana eziyet ettin. üç gündür seni bekliyorum mukabelesinde bulundu. Bu hadise cahiliye devrinde peygamberliğinden önce vuku bulmuştu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Yaşlı bir kadın, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gelmişti. Şöyle konuştular. Sen kimsin? Müzeyneden Cüsame. Sen hastane misin? Nasılsınız? Ne haldesiniz? Bizi görmeyeli ne yapıyorsunuz? Anam babam sana feda olsun iyiiz dedi. Kadın çıkınca, Ya Resulallah, bu kadına çok alaka gösterdiniz dedim, cevaben, Hatice hayattayken bize gelir giderdi, ahde vefa imandandır buyurdular. Huneyn vakasından sonra, ki bu savaşta eğer Efendimizin sevatları olmasaydı, Hevaz'in kabilesi İslam'a ve Müslümanlara son veriyordu, resul Ekrem'e bir heyet gelmişti. Bu azgın ve kibirli kavim, heyet vasıtasıyla esirlerinin serbest bırakılmasını istiyordu. İçlerinden biri dedi ki, ''Ya Muhammed, bizde senin süt annelerin ve mürebbiyelerin var. Eğer biz Münziroğlu Numan yahut Gasanlı Ebu oğlu Harise süt annelik etseydik de sonra onlarla bu duruma düşseydik, ''Onlar bize acır ve affederlerdi.'' dedi. Efendimiz şöyle cevap verdi. ''Kendime ve Abdülmutalip oğullarına ait olanları serbest bırakıyorum.'' ''Bunu takiben muhacirle ensar, bize ait olanları da Resulullah'a bağışlıyoruz.'' dediler. Böylece o gün Hevazine binlerce harbesiri, hiçbir karşılık alınmadan iade edilmişti işte sadece o vefakarlıktı ki emdiği sütün hakkına riayetle mağlup fakat zalim bir millete dahi ikramda bulunmuştur halbuki beşer izleri silinmiş mazide kalmış iyilikleri hatırına bire getirmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mekhe fethi için hazırlanıyor niyetini Hazreti Ebubekir ve Ayşe'den dahi gizli tutuyordu. Nihayet azmini açıkladığında Ebu Beltaoğlu Hatip derhal bir kadın kiralayarak Kureyş'e bir mektup yazdı. Kadın mektubu saç örgüler içerisinde gizledi ve yola çıktıysa da Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem işten haberdar oldu. Kadın yolda yakalandı. Hatip bu işi niçin yaptığı hakkındaki soruya, ''Ya Resulallah, vallahi ben imanım üzere sebat ediyorum. Hiçbir şeyi değiştirmedim. Fakat benim Mekke'de uzak yakın akrabam bulunmamasına rağmen orada ailem ve çocuklarım vardır. Kureyş'in onlara zarar vermemesine karşı ben de onlara bunu yaptım.'' dedi. Bu cevap üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah, adam münafıklardan olmuş. Müsaade buyurun da boynunu vurayım dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemse "Ömer, Allah Teala Bedir'de bulunanların bütün yapacaklarını bildiği halde istediğinizi yapın, sizi affettim." buyurmuştur cümlesini hatırlattı. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de Allah'ın kendileriyle ona yardım ettiği asabına karşı vefası onu, hatibin bu fiilini Cenab-ı Hakk'ın affedeceğini umacak hale getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatla neticelenen hastalıklarında rahatsızlıkları pek artınca asabıyla görüşmek için mescide gelip minbere çıkarak şöyle buyurmuşlardı. Ey muhacirler! Ensara karşı iyi davranın, çünkü insanlar çoğalıyor fakat onlar aynı durumdalar, artmıyorlar, onlar bana sığınak olmuşlardır, iyiliklerine iyilikle muamele edin, kötülük yapanlarını da affedin diye tembihlemişti. Yine vefanın onun ruhunda nasıl yer ettiğini anlayın ki Uhud günü makdüllerin defnini emrettiğinde şöyle buyurmuştu. Cemahoğlu Amr'la Haramoğlu Amroğlu Abdullah'a dikkat edin de ikisini bir kabre koyun zira onlar dünyada samimi dost idiler. İşte size öyle bir vefa ki bizim de ona şiddetle ihtiyacımız var. Ve insanlar vefayı tatmadıkça ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi İnanmadıkça Dünya Rahata kavuşamayacaktır Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatı Şimdi sıra Onun ruhunda yerleşmiş En açık vasfı olan ibadet hayatında O Göz nuru Gönül huzurunu ibadette bulurdu İşi Ruhbaniyette dökmüş Abitlerden Yahut Dünyadan tamamen yüz çevirmiş zahitlerden olsaydı, onun ibadet ve ubudiyetinde bir yenilik, bir fevkaladelik olmazdı. Fakat büyükler büyüğünün hayatında araştırmacının en çok dikkatini çeken şey, kulluğun zirvesine çıkan ibadet hayatıyla, meşakkatine göz gererek yaşadığı dünya işlerini eşsiz bir şekilde bağdaştırıp, birleştirmesi, ikisine de hakkını vermesidir. Her meşakkatine göğüs gelerek, içinde yaşadığı dünya işleri, ailesine ve fukaraya bakıyor, büyük bir ümmete en kamil bir şekilde rehberlik ediyor, aleme karşı kuvvetli ve sağlam bir devlet kuruyor, krallara elçiler gönderip onları dine davet ediyor, elçiler kabul edip icram ediyor, Kıtalar sevk ve idare ediyor, çevresindeki çeşitli din salikleri ve despotlarla savaşıyor, yardım için hazırlık yapıyor, hezimete uğramamak için ihtiyat tebhirleri alıyor, tahsildarlar gönderip vergi toplatıyor. Ben adaletle hareket etmezsem kim adalete riayet eder diyerek onları bizzat taksim ediyor. Allah'ın vazettiği dini insanlara tebliğ ediyor, vahyin izaha muhtaç olanını tafsil, zor anlaşıvanını izah ediyor, sünnetler vaz ediyor, asli hükümlerden fer'i hükümler çıkarıyor, Allah'ın kendisine açıkça bildirmediği hususları bildirdiklerine göre hallediyor. Bütün bu hususlarda o günün büyük adamlarının altından kalkamadığı her günlük vazifesini eksiksiz olarak yapıyor, bu mühim işler ve sayısız meşgaleler arasında da dağ başlarına çekilerek, kendilerini Allah'a vermiş insanlardan daha ekmel bir şekilde Allah'a kulluk ederek etrafına nur saçıyordu. Gününü ibadete, ailevi işlerine ve halka olmak üzere, kısımlara ayırıyor, halkın iş için ayrılan vakit yetmezse, ailesine ayırdığı vakitten alıyor, Allah'a ibadet için ayırdığını aynen muhafaza ediyordu. Dost ve düşmanının haklı takdir ve hayretlerini çekerek buna, ömürleri boyunca böylece devam etmişlerdi. Azim, ciddiyet ve hamle örneğiydi ibadet ederken bütünüyle eder, başka bir işe teşebbüs edince de bitirinceye kadar dönmezdi. Muhtelif milletlere mensup tarihçilerden, onun hayatıyla meşgul olanlar, bütün duygu ve gönlünü meşgul olduğu işe verdiği, hakla ilgisinde de bunun açıkça görüldüğü, kendisiyle konuşan insana bütün vücuduyla yöneldiği, onu tamamen dinlediği, konuşan sözünü bitirmedikçe asla sözünü kesmediği hususlarında ittifak etmişlerdir. İman dolu ruhlardan ayrılmayan bu ciddiyet ve azimdir ki din ve dünya işlerinin hepsinde başarının sırrıdır. İşte bunda da büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabu ve izinde gidenleri için aydınlatıcı bir örnek oluşmaktadır. Hatta arkadaşları arasında en büyük devlet adamlarını ve millet idareçilerini yetiştiren koyun ve deve çobanlarından, küçük ziraat ve ticaret erbabından, İran ve Romalılara, kaybettikleri adalet ve iyilik prensiplerini öğretecek halifeler yetiştiren de onun bu örnek ciddiyet ve azmidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılıştan ibadeti sever, gözünün nurunu, gönlünün huzur ve muradını onda bulur, hatta Risaletten önce Mekke haricindeki Hira mağarasında bir ay yalnız başına kendini ibadete verdiği olurdu. Usulcüler ve İslam hukukçuları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önceki ibadet şekli ve yolu hangi şeriatle amel ve ibadet ettiği konusunda çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu ihtilaf ileri sürenin çeşitli fikir ve farazilerin doğruluğunda şüphe uyandırıyor. Tarih bakımından sabit olan onun ibadetinin kainatın yaratıcısı hakkında tefekkürden ibaret oluşudur. Bu tefekkürle, varlık çevresinde ve onun hakimi etrafında dolaşırdı. Daha önceki hak dinlerin, ibadet usullerine riayet ettiği kendisinden naklen sabit değildi. Yaratıcı hakkında bizzat gerçeğe vasıl oluncaya kadar bütün dinleri bir tarafa bırakmıştı. Hatta hac gibi bazı hususlarda Arap'ın ibadet şekline de muhalefet etmiş... Kendi kabilesinin mezhebi olan Homs'u terk etmiş, halkla beraber onlar gibi Arefe vakfını ve ifazayı icra etmişti. Cahiliye devrinde Kureyş'in helal saydığı birçok şeyi kendine haram kılmıştı. O, aklı silimin kabul ettiğine uyardı. Hidayet dileyerek, hakkı arayarak ve hakkı iddeden yola girerek. Yürüyordu Kendisine Hak din gelinceye kadar ibadeti, Hakkı Ve tefekkürü Hep Yaşamıştı Tekrar ediyorum Cahiliye devrinde Kureyş'in helal saydığı birçok şeyi de Kendine haram kılmıştı O Akli Selim'in kabul ettiğine uydu Hidayet dileyerek Hakkı arayarak ve Hakk'a ileten yola girerek yürüdü. Kendisine Hak din gelinceye kadar ibadeti, hakkı ve tefekkürü elden bırakmadı. Kendisine Hak din gelince namaza başladı. Yanına henüz çocuk olan Hazreti Ali'yi alarak Mekke dışında vadilere gider, gizli olarak namaz kılar, akşam olunca geri dönerdi. Hidayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine tahtını kurmuş. O Rabbi ile dost, nefsiyle Allah sevgisinde fani olmuştu. Diyebiliriz ki Allah'ın Resulü hareket ve sükununda uyanıkken ve uyku halinde Allah'la beraber olmuştu. Yüce zat da fani olur, onu o hale getirmişti ki ayakları şişinceye kadar Yaradanının huzurunda durur ve ibadet ederdi. Gece kalkmak ve nafile ibadette bulunmak hayatı boyunca takip ettiği adetlerdendi. Geceleri onun Allah'a münacaat ve duası vardı. Bu onun Allah sevgisinde eridiğine zatı ecellü ahlâ korkusuyla titrediğine güzel bir delildi. Şöyle derdi, Allah'ım her türlü övgü sanadır. Yeri, gökleri ve sakinlerini tutan sensin. Sanadır hamd. Yerin, göklerin ve onlardakilerin nuru sensin. Sanadır hamd. Yerin, göklerin ve oradakilerin sahip ve maliki sensin. Sanadır hamd. Sen haksın. Vaadin gerçektir. Sana kavuşmak muhakkaktır. Peygamber haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Kıyamet günü haktır. Bütün bunlar sabit ve gerçektir. Allah'ım sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana dayanıp güvendim. Sana sığındım. Davam senin için. Hükmüm rızana ermek içindir. Ettiğimi edeceğimi, açığımı gizlimi mağfiret et. İleri götüren, geri bırakan sensin. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Kuvvet ve kudret ancak seninledir ve sendendir diye dua eder. Hidayet Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yerleşmiş. O daima Allah'a bağlı kalmıştı. Hep onu anar, ona güvenir onun rızasını gözetir, ona itaat eder, ondan korkar, onu sever, gece ve gündüz Rabbine huşu içinde ibadet ederdi. İstediğine nail olunca da Allah'a hamd olsun derdi. Yeni bir elbise giydiğinde günlük hayatımda güzel bir giyecek veren Allah'a hamd ederim derdi. Yemek yediğinde yediren, içiren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamd ederim buyururlardı. Su içtiğinde rahmetiyle suyu tatlı ve içimli kılan, günahlarımızla onu acı ve tuzlu kılmayan Allah'a hamd ederim duasında bulunurlardı. Gece yatağında bir yandan diğer bir yana dönerken, tek, kahar, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi, izzet sahibi ve çok affedici Allah'tan başka mabut yoktur. Gece uykusundan uyanınca da, Ya Rabbi, ''Affet, merhamet buyur, en doğru yola ilet.'' diye dualarını devam ettirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi Allah'a bağlı, her zaman ve her işte onunla beraber olmuştu. İbadet ve ubudiyetin aşıkıydı. Bütün geceyi gündüzün bir kısmını ibadetle geçirir, lezzet ve gönül huzurunu ancak namazda bulur, asabını güçleri yetmeyecek hususlarda kendini taklitten de men ederdi. Hz. Ayşe radiyallahu anha buyuruyor, Resulullah bazı ibadetleri yapmak istediği halde, diğerlerinin de taklit etmeleriyle üzerine farz olarak kalır korkusuyla terk ettiği olurdu. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre de, Efendimiz iki veya üç gün iftar etmeden ve gecete yemeden oruç tutmuş, bu da Ramazan'ın sonlarına rastlamıştı. Halkın bir kısmı da böyle yaptı. Bu husus kendisine bildirilince, eğer ay daha da uzasaydı, diğerleri terk edinceye kadar yemeden içmeden oruca devam ederdik. Ben sizin gibi değilim. ''Rabbim benim açlık ve susuzluğumu gideriyor, bana kuvvet veriyor ve yardım ediyor.'' buyurmuşlardı. Yine Hz. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah bir gece mescitte nafile namaz kılmış, birkaç kişi de kendisine uyumuşlardı. Ertesi gece yine kıldı, uyanlarda da çoğaldı. Üçüncü gece yine toplanmışlar, fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmemişti. Ertesi gün, Toplandığınızı gördüm fakat beni çıkmaktan men eden şey bu ibadetin size farz olmasından korkmamdır buyurdular. Hazreti Enes diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geceleri ibadet ederdi. Ben de geldim yanına durdum, biri daha gelip durdu derken bir cemaat olduk. O arkasında olduğumuzu sizince namazı çabuklaştırdı. Sonra kalkıp hususi yerine çekilerek kendi başına orada namazına devam etti. Sabah olunca kendisine gece arkanızda olduğumuzu anladınız mı dedim. Evet yaptığımı da bunun için yaptım buyurdular. Şüphesiz Allah'la keyfisiz olarak beraber olan Efendimizin ruhi gücü başkasının yapamayacağını yapmaya yeterdi. Bu sebeple o başkalarının gücü yetmeyeceği hususları sadece kendi yapmak isterdi. Asabı bu türlü ibadetlerde de kendisine uymak isteyince ifrata kaçıp haddi aşacaklarından korkardı. Ubudiyette erişilmez bir makama ulaşan kulda her türlü sapıklıktan uzak ve kolay bir dinle gelen Resul de o idi. Hayatın ihcap ve zaruretlerini gözetirdi. binanaley. Halkı, dünyayı terk etmek ve kendilerini tamamen ibadete vermek azminde görünce öfkelenmesi yerindeydi. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor, ''Sana Allah'ın verdiği şeyler arasında ahiret konağı gayen olsun. Onu talep et, dünyadan da nazibini unutma. Allah'ın insana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et.'' Asabından biri bir seferde etrafı yeşillik ve yanında su bulunan bir mağara görerek orada kendini ibadete vermeye meyletti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı olmadı ve kendisinin Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil, şüharı kolaylık ve tabilik olan İbrahim aleyhisselamın diniyle geldiğini hatırlattı. Sahabeden birkaç zat, fıtri meyilleri ve Ruhbanlığın da tesiriyle kendilerini tamamen ibadete vermek istediler. Buna Efendimiz çok öfkelendi ve onları men etti. Bir diğeri daha kolay ve çok ibadet etmek arzusuyla et yemeği terk etmek istedi, onu da kabul etmediler. Hazreti Enes anlatıyor. Bir seferde Hazreti Peygamberle beraberdik. Kimimiz oruçlu, kimimiz oruçsuzdu. Sıcak bir günde bir yerde konaklandı. Şahsi örtülerinden başka kimsenin gölgelenecek bir şeyi yoktu. Elleriyle güneşten korunmaya çalışanlarımız vardı. O gün oruçlu olanlar düşüp kaldıkları halde oruç tutmayanlar ayakta hizmet halindeydi. Çadırları kurdu, develeri suladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün sevabı Oruç tutmayanlar kazandı buyurdular. Onun emirleri her şeyde hikmet ve itidal ölçüsüyle beraber asabının kalbine işlemişti. Onlar büyük üstadlarının murat ve maksatlarını iyi anlamışlardı. Bu mevzuda birbirlerini ikaz ve muaheze ettikleri olurdu. Nitekim Selman-ı Farisi bir gün Ebu Derda'nın evine gelmişti. Bu ikisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de birbiriyle kardeş ettiği kimselerdi. Hz. Selman kardeşliğinin hanımını perişan bir vaziyette bulmuş ve sormuştu, bu ne hal böyle? Cevaben, ne yapayım? Kardeşliğin Ebu Derda'nın dünyayla ilgisi yok cevabını almıştı sonra Ebu Derda gelmiş ve misafirine yemek hazırlamıştı. Selman'a hitaben buyur ye ben orucum dedi. Selman da sen yemedikçe ben de yemeyeceğim deyince Ebu Derda orucunu bozdu ve beraber yediler. Bu Ramazan orucu değil nafile bir oruçtu. Gece olup Ebu Derda ibadet için bir köşeye çekilince Selman uyu dedi. O da uyudu. Biraz sonra yine uyanıp ibadete başladıysa da aynı ihtarı alarak tekrar uyudu. Gece nihayeti erince Selman şimdi kalk dedi ve beraberce sabah namazını kıldılar. Namazdan sonra Selman, Rabbinin sende hakkı vardır. Nefsinin sende hakkı vardır. Ailenin sende hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver dedi. Olayı Efendimiz'e nakledince o da şöyle buyurdular... Selman doğru söylemiş. Malik Enes'ten rivayet edildiğine göre der ki... ''Üç kişiden müteşekkil bir heyet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının hanelerine gelerek onun ibadetini sordular. Kendilerine bu husus anlatılınca kendi yaptıklarını azımsayarak şöyle dediler... ''Biz kimiz Resulullah kim? Allah onun geçmiş gelecek bütün günahlarını affetmiştir.'' Sonra karar verdiler... Biri, ben bütün geceleri namaz kılarak geçireceğim. Diğeri, ben ömrüm boyunca oruç tutacak ve hiç bozmayacağım. Üçüncüsü de, ben de kadınlardan uzak kalacak ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Resulullah durumdan haberdar olunca, gelerek, bu sözleri söyleyin siz misiniz diye sordular. Ve devamla Allah için ben hepinize nispetle Allah'tan en çok korkan ve çekinenim. Fakat, Bazen oruç tutar, Ramazan haricinde bazı günler oruçsuz olurum, namaz kıldığım gibi uyurum da, kadınlarla da evlenirim, benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurdular. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istediği itidal buydu ve bu hususta da kendisi tarihin en önde şahsiyeti olmuştu insanların itidalden şaşması ve ifrata düşerek kendilerini güçlerinin yetmeyeceği ibadetlerle mükellef kılmalarından çekinmesine rağmen kendisi erkeklikte ve dünya işlerinin üstesinden gelmede olduğu gibi ibadette de en yüksek örnek olmuştu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ibadetin özü olan duaya da çok önem verirdi. Şu duaya ve ondaki peygamberi yalvarışla kamil teslimiyete bakalım. Duam ve ibadetim, hayat ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Kabul edenlerin, Müslümanların öncüsüyüm. Allah'ım, beni amellerin ve huyların en güzeline, Hidayetinle kavuştur. En güzeline ancak sen iletirsin. Beni amel ve huyların kötüsünden koru. Onların kötüsünden ancak sen korursun. Allah'ım, ancak sana ibadet ettim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Sana dayanıp güvendim. Sen Rabbimsin. Kulağım, gözüm, etim, kanım, alem alemlerin Rabbi olan Allah'a... Kuşuyla ibadet eder Allah'ım. Evvel işlediğimi, sonra işleyeceğimi, açıktakini, gizli kalanı, senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı affet. İleri götüren, geri koyan sensin. Senden başka mabut yoktur. O öyle bir kuldu ki, ibadet ve ubudiyette Allah için ihlasın, Allah'a itaat ve muhabbette fenanın, devamlı Allah huzurunda bulunmanın zirvesine çıkmıştı. Bununla beraber dünya işlerinde de önemsiz insanlar ve kabileler enkazından bir devlet kurmaya, cemiyeti türlü ıstırap ve fesat illetlerinden kurtarmaya muvaffak olmuştu. Hayatın bütün yüce hedefleri en kamil şekilleriyle onda toplanmıştı. Büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve selleme bu yönüyle de bütün insanlar hürmetle baş verirler. Cihanın büyük tanıdıkları onun bu veçesine bakınca zatına özgü olan bu manzara gözlerini kamaştırır. Tarihi şahsiyetlerden göz ve kulak dolduran, şöhret yapmış hiçbir kimse şu manevi yük ve şereflerin tümünü omuzlarında taşıyamamıştır. Gece gündüz ibadet, şahsı ve ümmetine ait Dünya işlerini maksada en uygun, en kolay ve çabuk bir şekilde günü gününe takip, düşmanlarla mücadele, kuruluş ve gençlik çağında bırakıp gittiği ebedi dini inşa vazifesi.